evin bütün halkı da duyardı bu sesi. O adeta koruyucu bir melek gibi orada o masum çocukların okuyuşunu korur gibiydi. Fakat ne dolmasa civarı ahıldı. Hap daha dehaim bağlanıyordu. Ve validem hayatta kapının önünde bir gün kapı kilitli abdest almak üzere kollarını sıvamış bir asker beklediğini gördüm. Hemen eve işaret ettim. Halbuki geldiklerinde o kaybubet etmişti. Ve vakanın tamamlayıcısı amcam naklediyor hayatta. Oturuyordum. Ahırın odasında, Şarkı Anadolu'da böyledir. Hızlı hızlı adımlarla birisi o noktadan kalktı. Ben göremedim. Kapıyı hızlı hızlı açtı. Dışarıya çıktı ve kaybubet etti. Ben arkadan koştuğum kapı arkadan kilitliydi ve hafif bir kar yağmıştı işte karda iz yoktu. Anladık ki hayvanların oraya bağlanmasına rıza değil. Ve anladık ki orada bir vazifesi vardı onun çocuklara hami olma. Vazifesi bitince artık o pis yerde durmak istemiyor. Sesini senelerce dinledik bunun, aylarca değil senelerce dinledik. Bir yerde duvara tokmak gibi inen bir şey yoksa, bir alet yoksa. Bu tokmağı hareket ettiren bir bazu, bir kol yoksa şayet. Ve ses çıkıyorsa bu sesi izah etmek lazım. Fizikle, tabiat kanunlarıyla izah edemediğiniz zaman, melekut aleminden gelen bir mesaj deme mecburiyetinde kalacaksınız. İşte size melek cinsinden bir şey. Işık yürür mü, yürür. Hakikat temessül eder mi eder? İlerideki derslerde temessülatın envaını arz etmeyi düşünüyorum. Melek nasıl temessül eder? Hakikat öyle ışık olarak temessül eder. Şehit ruhuyla öyle temessül eder. Eşbahıyla karşınıza çıkar bütün şu eda. Fizikle izah edemediğiniz pek çok şeyi müşahede edersiniz. Buhari, Müslim vs. kütübü ahadisiyede Hz. Ömer naklediyor. Müslim ve Tirmizi'deki edaya yasadık kalarak arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurunda oturuyorduk. İçeriye simsiyah saçlı, bembeyaz elbiseli birisi girdi. Medine sinesinde 6-7 bin nüfus barındırıyor. Halkı tanımamamız mümkün değil. Belli ki yabancıydı bu. Ama üzerin yolculuk eseri yoktu. Müslim değişik rivayet ediyor. Neseyi diyor ki yaklaştı. Esselamu aleyke ya Muhammed dedi. Yabancı nasıl Efendimiz'i tanımıştı? Efendimiz ve aleyke selam dedi. Eednu ya Muhammed. Yaklaşabilir miyim diyordu. Edebi edep sahibinden öğrenmek lazım. Siz Hazreti Muhammed'i ne zannediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Onu öğrendikçe, tanıdıkça tanıyan ve öğrenenler diyorlar ki biz heybetinden ağzımızı açıp soru sormaya cesaret edemezdik. Halbuki o çok mütevaziydi. Krallarla dahi öyle bir şey olmadı. Otursa yemek yeseydi bir köle gibi bağdaş kurar eliyle yemeği yerdi. Köle gibi oturuyor diyenlere evet ben de Allah'ın kuluyum derdi üne rağmen heybetinden semti nasutiyetine sokulma ve soru sorma mümkün değildi. Melek bu edebi çok iyi biliyordu. <gülüyor> E'ednü ya Muhammed. Allah Resulü Udnuh dedi. Yaklaş dedi. O durmadan tekrar ediyordu. Daha E'ednü ya Resulallah. Udnuh diyordu. Adım adım yaklaşıyordu. Nerede dur diyecekse orada duracaktı bir adım atmayacaktı ileriye. Ta Resul-i Ekrem'in dizlerine dizlerini verdi. Talebenin hoca karşısında oturduğu gibi oturdu. Ellerini dizlerinin üzerine koyduğu neseğinin ifadeleri. Ve sonra ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem akbirni anil islam bana İslamı anlat dedi. Allah Resulü entü şide en la ilahe illallahü enne Muhammeden Resulullah ve entü qima salah ve tu'tiye zeka ve tasûme ramadan ve tehuccel beyte in istata'te ileyh İslam senin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu demen. Namazı dosdoğru eda etmen, zekatı teediye etmen, Ramazan-ı Şerif orucunu tutman ve Sa eğer gücün yeterse, ıstıdaatın varsa hacca gitmendir. Hedefle sadakta de dedi, doğru söyledim dedi. Ömer hayret ettik diyor. Hem öğrenmek için soru soruyor, hem de verilen cevabı tahsin ediyor. Sadak da diyor, doğru söyledin. Ahbırın anli iman. Bana imanı haber ver En tu'emin bil ve melaiketi ve kütubü ve Rüsveli ve Yümlü Akir. Ve tu'emin bil Kader, khirri ve şerri. Buhari ve Müslim'de tu'emin bil Kader, khirri ve şerri burada zikredilmiyor. Neseyde zikredilende Tümüne bil kaderi hayrihi ve şerrihi İmanı haber ver ya Resulallah İman Allah'a Meleklere, kitaplara Ahiret gününe iman etmen Kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına da iman etmendir Yine edeple, sadakta dedi Doğru söyledin İhsanı bana anlat ya Resulallah اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَوَكُ İhsan şudur. Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmak. Sen onu görmesen dahi o seni görüyor ya. Bu hava içinde Allah'a kulluk yapmak. اَخْبِرْنَ عَنِ السَّاءَ Ya Resulallah. Kıyametten haber ver ya Resulallah. Allah Resulü edep tavrını takındı. Mel مَسْعُولُ anha. Bi'âleme minesse'ir. <gülüyor> Soru sorulan sorandan daha fazla bir şey bilmiyor bu mevzuda. Soru sorulan sorandan daha fazla bir şey bilmiyor. Diğer kitaplardaki rivayette istersen emaratını anlatayım. Ne seydeyse akbirne en emaratıha dedi. Kıyametin alametlerini anlat o Allah Resulü anlattı. Biraz sonra da çekti gitti baktık arkadan kaybolmuş. Allah Resulü bana döndü sordu ya Ömer... At men sail Soru soran kim olduğunu biliyor musun? Allahu ve Resulü alem Allahu ve Resulü bilir. Ha Cibril. Atakum yuallimukum dinakum. Cibril'di. Geldi size dininizi öğretmek için diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siz temessülat görüyorsunuz. Size metapisişik cemiyeti neşrettiği mecmuayla temessulata dair şeyler neşrediyor. Garzino veya neyse kapello size kendi tespitlerine ait misaller veriyorlar. Kütüb-ü Ahadisiye ve kütüb İslamiye size Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril'in yabancı bir suretinde temessül edip gelip dinini talim ettiğini, ümmeti Muhammed'e göründüğünü anlatıyor. Ya aynı cinsten olan bütün bu vakalara bağışlayın bir sünger çekip hepsini inkar ediyorum diyeceksiniz. Veya bu cins adına bir tanesini kabul ettiğiniz zaman Amen billahi ve melaketi diyeceksiniz. Allah'a da inandık, meleklere de inandık. İnandık da şunu gördük. Fizik ve tabiat maverai fizik ve tabiat elinde adeta oyuncak oynuyorlar. Ve bu meselenin daha objektif yönü de rüyalardır. Rüyalar hususiyle geleceğe ait olan rüyalar misal aleminden mana ve hakikatlerin temessül aleminden eşyayı müşahede etme nüfuz etmek isteyen insan basar ve basiretine aksettirilen tablolardır. Röyalar vasıtasıyla insan misal alemine girer. Girer de yarın öbür gün, daha öbür gün başına gelecek hadiseleri kitapta okuyor gibi okur. O kadar çok emsali vardır ki, vahy bidayetinde de nübüvvetin 40'ta biri diye hadis ifadesiyle anlatılan röyalar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet hitama ermiştir, fakat onun 40'ta bir veya 46'da bir veya 70'te bir parçası röyalar devam etmektedir röyayı salihane nübüvvetten bir parçadır röyaların bir kısmı öğretici olur bir kısmı ilham röyaları olur bir kısım hakikatlar röyalarda insanın içine ilham edilir kim bilir niceleriniz hiç bilmediğiniz duymadığınız şeyleri röyanızda okuyor ve belliyorsunuz nicelerini yazıyorum mecmualar ve bunlardan bir kısmı da irşat rüyalarıdır. Bu rüyaların ayrıca bir kısmı Freud'un şuur altı diye üzerinde durduğu edgatu ahlam, karma karışık. Sizin yaşadığınız, duyduğunuz ve bir kısmı izah edemediğiniz müzmeratınızın gece sizin nazarınıza arz edilmesidir. Bunun irapta mahalli yok. Ve Freud ancak böyle bir rüyayı görebilir, böyle bir rüyayı bilebilir. Çünkü Allah'a ve Resulullah'a inanmayan her şeyi madde irca eden insanın düşüncesinin bundan başka olmasına imkan yoktur. O her şeyi libidosuyla anlatmaya çalışmış. Halbuki rüyayı saliha sadıka vardır ki, istikbale matup bir kısım meseleleri apaçık anlatır. Ve bugün devrimizde cereyan eden hadiselere bizi muttali kılar. Yalnız röyalar bir kısmı olduğu gibi zuhur eder. Bir kısmı da bir kısım semboller halinde. Nazara arz edilir de ancak insan onu tevilciye götürdüğü zaman anlaşılır. Mısır meliki görüyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam o tabirini yapıyor. Halbuki röyanın tabirini bilmeyenler şuur altı atrası ahlam diyorlar. Senin kendi kaprislerin bunlar öyle karma karışık, bulanık şeyler halinde senin nazarını arz edildi diyorlar. Halbuki Allah'ın talimine Mazhar Hazreti Yusuf o rüyayı başka şekilde tevil ediyor. Tevil ediyor bolluğun binin bereketin geleceği şeklinde ve sonunda da arkadan kıtlığın onu takip edeceği şeklinde ve halkın onu ihtisat içinde kullanması sayesinde dilenci haline gelmeyeceği şeklinde tevil ediyor. Tevil ettiği gibi de çıkıyor. Bu semboller halinde gösterilen rüyalardır. Makedonya kralı Topal Filip bir gece röya görüyor. Evinin içinde çıkan bir ateş bütün cihanı sarıyor. Günah gün şarttan garba her tarafı ateşe veriyor. Ve en başta Yunanistan yanıyor. Koşa koşa ordusundan ayrılıp evine geldiği zaman İskender'in doğduğunu görüyor. Hatta onların tarihlerine göre öldürmeye teşebbüs ediyor ise de hanımı müsaade etmiyor. Senelerce sonra... Topal Filip'in evinden yukarıya doğru zuhur eden ateşin, Mede, Perse kadar, Anadolu kör düğümüne kadar ve baştan aşağıya Makedonya ve Yunanistan ve kültürüyle koskoca Avrupa'yı tahtı esaretine alan İskender'i görmüş oluyor. Firavun e görüyor. İsrail oğullarından bir tanesi adeta saltanatını tutmuş, sarsıyor, yıkacak onu. Kur'an'ın ifadesiyle bir sürü insanı kesiyor. O çocuğu da kesebilmek için bir sürüsünü kesiyor. Sonra senelerce sonra bu zuhur ediyor. Bu mevzu da o kadar çok misal var ki... Meşhur Alman kimyacısı... ...ülmü keşfiyata dair kekülü, kimyacı... ...o da bir röya görüyor. Benzolun kimyevi yapısı üzerinde araştırma yaparken... ...üstesinden gelemediği, kendisini zahire götüren bir şey, bir ışık, bir işaret bulamadığı için... ...mütemadiyen düşünüyor, kafası meşbu meşgul bunlarla. Bir gece rüyasında yılanın kendi kuyruğunu soktuğunu görünce... ...kendine göre problem halledildi diyor. Ve benzolla bizim sanayi hayatımıza çok şey geliyor rüyada bir ilhamla. Yığın yığını var bunların. Yığın yığın rüya görülüyor ve arkasından bunların hepsi zuhur ediyor. Avrupa'da ve Asya'da bir sürü rüya var size rüya tabiri anlatacak halim yok. Sadece bir iki tane misal arz edeyim. Dördüncü Mehmet'in kızı meşhur Kaya Sultan. Osmanlı paşalarından bir tanesiyle evli, mecmualar yazıyor. Bir gece rüyasında dedesi Sultan Ahmed'i görüyor. Sultan Ahmet, Kaya Sultan'ın elinden tutuyor, cenneti gezdiriyor. Torunum diyor, ben Sultan Ahmet camini yaptırırken, işçiler ve ameleler arasına girdim. Eteklerime taş çakıl doldurdum. O caminin inşaatında amele gibi çalıştım. Ve kendi kendime şöyle dedim, Allah'ım, Ahmet kulunu bundan ötürü bağışla dedim. Geldiğimde Allah beni o samimi zayimden ötürü cennete koydu. Seni de şimdi cennete almak istiyoruz. Ne dersin? Amcam diyor Sultan Mustafa dedi ki biraz daha dedi Kaya Sultan gençtir dursun. Çocuğu vardır. Halbuki diyor dedem Sultan Ahmet ellerini yüzüne götürdü. El Fatiha dedi. Anladım ki ben tamam. Ürpertiyle uyandım. Efendime anlattım meseleyi. Güzel tevil ettiyse de benim içimde itminan yoktur esasen böyle bir cenneti gördükten sonra ölümden korkmak, mezardan ürkmek bunun manası yoktur. Seve seve. Seve seve gitmeli. Cennete gireceğime küçük bir emare, ümidim kavidir de küçük bir emare bulsam. Bana birisi böyle dese ki geliyorsun buraya iştiyakla o iş benim maşukum haline gelir intizar ederim. Bir iki ay sonra kısa bir dönemden sonra İkinci bir çocuk dünyaya getirirken çocuk doğumu esnasında ölen kadın şehittir. Kaya Sultan şehit oluyor. <gülüyor> Rüyana misal aleminden ileriye matuf insanın basar ve basiretine akseden mana sembolleridir. Merhum pederimin naklettiği bir şey vardır. Abdülhamit Cennet mekanın faytoncusundan Simaan. Abdülhamid'in yaverlerinden bir tanesiyle bir arada kalmayı Cenab-ı Hak nasip etti fakire. Ben küçük bir çocuktum. O yaşlı, saçlı, sakallı, bembeyaz nurani bir zattı hafız Meded Efendi. Ve oğlu Menderes'in hususi katibiydi. Kalemi mahsus müdürüydü. Meded Efendi iddiat ve terakki Abdülhamid'i al aşağı edince tımaraniye atılmış ve oradan Erzurumlu kendisi Erzurum'a gelmiş. Beraber bir çatı altında kaldık uzun zaman. Ben çok kerametlerine şahit oldum. Mesela inanmazsınız cebi delik, paltosunun cebinden her gün bana bir portakal verirdi. Abdülhamid'e ait çok şeyler naklederlerdi. Bunlardan bir tanesi şu. Çok sertti derdi Meded Efendi de. Fayton'un yanlarındaki muhafızlar soluklarını alırken dahi diren ve okkasını hesap ederek alırlardı o kadar sertti. Tefessü etmeye yüz tutmuş bir imparatorluğu bu kadar sert olmadan idare etmek de mümkün değildir. Ki 33 sene idare ediyor güçlü el. Faytoncusu dahi elbisesiyle yatıyor. Gecenin hangi saatinde çağıracağı belli değil. Bir gece adeta ölüm çanı çalıyor gibi zilim çalmaya başladı diyor Faytoncu. Yerimden fırladığım gibi hemen hünkarın kapısına gittim yıldızda kılıcını boynuna takmış hazır duruyordu. Faytona bindirdi, sür dedi. O işaret ediyor ben de gidiyorum diyor. Uykuda değil, açık. Şu tarafa dön, bu tarafa dön, karma karışık sokaklardan ama ben tespit çalıştım diyor. Gittik bir kapının önüne in dedi, vur şu kapıyı. Kendisi de kapının sövelsinin dibine dimdik durdu. İçeriden Sağa sola yalpa yapa yapabilisi çıktı. Bir hiç konuşturmadan bir darbe boynuna indirdi. Başı dışarıda, vücudu içeride döndü tekrar faytona bindi ama ben kapıyı tespit ettim diyor. Eve geldi ki o hiç bana bir şey anlatmadı. Benim de bir şey anlatmam imkansız. Sabah ben istirahat saatimde kalktım, koştum, gittim oraya. Kapıyı ısrarla vurdum. İçeriden tam Osmanlı kadın efendisi bir kadın çıktı. Anadolu çocuğunu doğuracak ve sinesinde barındıracak başının beyaz örtüsü kadar yüzüden nurlu bir Anadolu kadını çıktı. Yüzünden nur dökülüyordu. Ana dedim Allah aşkına gece burada bir hadise oldu bu hadise doğru söyleyeceksin. Allah aşkına deyince akan sular durur. Dedi ki evladım o benim Yakınımdı, Hatta evladımdı. Baştan çıkardılar. Nerede bu zehir zemberek bağışlayın zararlı meşrubatı zıkımlanmışsa başı gözü dönmüş. Sarhoş eve döndü. Benim kocam yok, sahipsizim. Bana saldırmaya başladı. O kadar bir eman kaldım, bir tak düştüm ki iflahım kesildi. Saatlerce mücadele ettim. Tam bittiğim andaydı kapı vuruldu. Dışarıya çıktı ve bir daha geriye dönmedi. Ben korkuyla telaş içinde ancak şefak hazanlar okunurken kapının önüne çıktım. Naş'ın orada görünce secdeye kapandım. Allah beni bir şeyden kurtardı. Onu da kurtardı. Belki boynunun gitmesi hafif oldu onun için. Röya çok şey ilham eder ve irşad eder. Ve yine o veli nimetimden Mehmet Akif'ten naklen bir şey. Röyalar temsül aleminin her devrün insanının nazarına aksettirdiği misal alemine ait levhalar. Mehmet Akif merhum Sultan Ahmet camiinde sabah namazlarını kılıyor erken. Ama ne kadar erken camiye gidersem gideyim ...benden evvel pirifani bir yaşlının... ...nurani bir yaşlının orada durmadan ağladığını görüyorum. Ama o kadar ağlıyor ki... kafünün yanında az buçuk recası bulunan bir insan bu kadar ağlamaz. Bana çok dokundu diyor bu. Bir gün ısrar ettim bunu. Allah aşkına dedim. Amca, dayı neyse. Niçin bu kadar ağlıyorsun? Rahmeti ilahiden bu kadar ümit kesilir mi dedim... Bana derdimi deşme dedi. Git derdimi deşme dedi. Ben ısrar edince ağlıyor ağlıyı anlattı. Kah ağlıyor, kah anlatıyor. Kah duruyor, kah kendinden geçiyor, boğuluyor, kah anlatıyordu. Ben Abdülhamit Cennet Mekan devrinde binbaşıydım orduda. Bir birliğim vardı benimde. İstanbul'un da zengin ailelerinden idim. Babam, annem muttasıl peşi peşine vefat edince dükkanlarımızın, ticaretimizin başına dönmeyi düşündüm. Cephelerdeki umumi durumumuzda zaten ümit vermiyordu. Fetihler inkıta uğrayınca da ben teselli olabileceğim bir şey bulamıyordum. Onun için sadarete bir dilekçe yazdım. Dedim ki istifa etmek istiyorum, kabul buyurulsun. Sadaretten bir yazı geldi, istifan kabul edilmedi. Ben ısrar ettim. Bir daha yazdım, bir daha yazdım. Nihayet tasrih ettiler. Dediler ki hünkar istifanı kabul etmiyor. Ben bizzat çıkıp kendim şifayı görüşmeyi düşündüm. Müsaade aldım. Mabeyine girdim. Kabul buyurduklarını işar ettiler. İçeriye girdim. Hünkarım dedim. Eğer muzdar olmasam istifam mevzunda bu kadar ısrar etmem. Şöyle bir durumum vardır dedim. Yüzünü ekşitti. Memnuniyetsiz bir vaziyette elinin tersiyle İstifa ettirdik dedi seni. Ben sevinerek döndüm eve geldim. Gece alemi manada orduların teftişini gördüm. Gördüm ki son savaşı vermek üzere şarkında ve garbında savaşan orduları bizzat resul Ekrem teftiş ediyor. Tulefai Raşidin var arkada. Abdülhamid bir köleye bir kulama yakışır. Edeb içinde boynunu vurmuş. resul Ekrem'in arkasında böyle duruyor. ...bütün ordular geçti. Çanakkale'de, Trablusgarp'ta, Gaziantep'te, Elaziz'de ...savaş verecek, zafer kazanacak ...ordular geçiyordu. Benim birliğim de geçti. Başlarında kumandan yoktu ve ...dağınıktı. Benim birlik geçerken oradan resul Ekrem ...döndü Abdülhamid'e sordu. Abdülhamid nerede kumandanı bunun? Ya Resulallah istifa etti, ...ısrar etti, istifa ettirdi. Senin istifa ettirdiğini biz de ettirdik dedi ben yıkıldım cihan başıma geldi sonra ne gördüm ne ettim ki ya Resulallah artık beni kabul buyuruyor musun teselli olayım ben ağlamayayım da kim ağlasın dedi diyor göyalar hakikat aleminden belli basar ve basiretlere intikal eden bir kısım sembollerdir manalarına muttali olduğunuz nisbette çok şey öğreneceksiniz bütün muttasıl bu hadiseler bize şunu gösteriyor. Alem gördüğünüz şu alemden ibaret değil. Şu madde alem çok geniş, vasi olan mana alemi üzerinde tenteneli perdeden ibarettir. Dikkatle baktığınız, imanı nazar ettiğiniz zaman verasında hakikatin yüzünü göreceksiniz. Ve bütün bu hadiseler bize eşyayı idare eden Devirlere hakim olan, beşeri yapıya hakim olan, içtimayı çalkalanmalar üzerinde müessir olan, fizik ve tabiatın ötesinden beşeri çalkalanmalara müdahil bir kısım ellerin mevcudiyetini gösteriyor. İşte bu eller ruhanilerin elleri, melaike-i kiramın elleri, maverayı tabiattan gelen eller, maverayı fizikten gelen eller. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada öbür alemde müjdecimiz, beşaretçimiz, muhafızlarımız olan Melaike-i Kiram'a burada inanma şerefiyle bizleri serfilaz kılsın. Şeref ya eylesin inşallah Teala. Son misalleriyle misal alemine ait bir kısım hakikatlara intikal ettik. Ve misal aleminden misal aleminin şahadet aleminin insanların nazarına arz ediliş şekli olan rüyalara intikal ettik. İnşallahü Teala önümüzdeki derste misal aleminden bir kısım levhalar yine arz etmek suretiyle mananın ruhun nasıl temessül ettiğini, ibadetü taatın nasıl temsil ettiğini Kur'an ve hadisi şeriflerinin şeriflerin ışığı altında size intikal ettirmeye çalışacağım. Cenab-ı Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun İlahi Teala el Fatiha. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lehâzâ ve mâ kunnâ li nehtedie lev lâ enhadânallâh. Ve mâ tevfîkî ve lâ atsâmî illâ billâh. Aleyhi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 وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره من ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين انما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاşmi gül kerim Muhterem Müslümanlar üst üste bir sürü matluplarımız var. Üst üste bir sürü isteklerimiz ve arzularımız var. Bütün bağzu ve isteklerimizin isaf edilmesinde bunlar isaf edecek sultana müracaat etmemiz esastır. Bütün vastaları, bütün aradaki aracıları bertaraf ederek doğrudan doğruya sultana müracaat etmek lazımdır. Sultanı hoşnut edebilir, irza edebilirsek, bütün kainat, bütün eşya, bütün hadiseler... İçiyle, dışıyla bizimle beraber olur. Bütün mesele sultanı hoşnut etmektedir. Şayet şahsımıza ait bir kısım matluplardan, içtimai yapımıza ait matluplara kadar peşi peşine birbirine bağlı, birbirine dayalı, birini diğerinden ayırmamız mümkün olmayan arzu ve isteklerimizin hemen çar çabuk olmasını arzu ediyorsak, cemaat halinde, maşeri vicdanımızda, sultanın kapısına gittiğimizi ifade edelim halen kalen. Allah'ın huzurunda olduğumuzu cihana duyuralım. Allah'a karşı arzu, ubudiyette bulunduğumuzu bütün aleme ilan edelim. O zaman her şey bizim lehimize olacak. Vesayetin kapısında bel kırmadan, boyun bükmeden kurtulmuş olacağız. İnsanlara temenna çekmeden kurtulmuş olacağız. Devletlerin kapısında dilencilik yapmadan kurtulmuş olacağız. Cenab-ı Hakk'ın verdiği ruh istikametiyle, içtimai istikametle, ferdi istikametle, müşkillerimizi bir sırada Allah'ın tevfikiyle halletmiş olacağız. Bizim en büyük eksiğimiz vesayeti aşıp müsebbibül esbabın huzuruna gitmeme işimizdir. Bizim büyük bir kusurumuz şu vasıtaların verasında Hazreti Allah'ı göreme işimizdir. Her şeyin zimamı elinde olan Allah'ı irda edeme işimizdir. Hoşnutluğunu kazanamayışımızdır. Üç asırdan beri üstümüze yığılan büyük bir yük halinde vicdanımızda kendisini bize hissettiren günahımız, cürmümüz bundan ibarettir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu cürmü idraka bizleri muvaffak eylesin inşallah u Teala. Hakkın kapısına gitmiyor, her şeyi halktan bekliyoruz. Katiyen bileceksiniz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Zahiri bütün ezbabı yerine getirdiği her yerde, her noktada... ...netice olarak Allah'a dayandı. Allah'a itimat etti. Ona güvenini ifade etti. Allah da onu muvaffak kıldı. Nerede duygu ve düşünceler içine... ...saman çöpü gibi başka maksatlar girdiyse... ...orada bütün meseleyi alt üst etti ve karıştırdı. Nerede Allah'ın inayeti ortada olduysa... Orada zafer, orada muvaffakiyet oldu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün mazi kitaplarının ifadesiyle Bedir'de Hazreti Ali'ye bana bir avuç toprak ver diyordu. Elin aldığı toprağa düşmana saçıyordu. Ve müşahitler bize şunu anlatıyorlar. Resul-i Ekrem'in toprak saçmasını müteakip alemi gözleriyle meşgul olurken görüyorduk. Herkes kendi gözlerini kurcalamakla meşgul idi. savaş edecek hali kalmamıştı. Birkaç dakika evvel bir avuç toprak düşmanı yüzüne saçılıyor. Şahetil vücuh deniyordu. Kur'an bu hakikata işareten رَمَيْتَ رَمَيْتَ Attığını sen atmadın. Lakin onu Allah attı Celle Celaluhu. Sen Allah'a teslim olursan, sen Allah'ın sana yüklediği vazifeleri yaparsan, sen kanuni ilahi karşısında uyanık davranırsan, Allah Celle Celaluhu sana muvaffakiyet ihsan edecektir. Attığını sen atmadın, Allah attı. Hangi devirde isabetli bir atış olmuşsa onu Allah atmıştır. Allah kendi kullarına isabetli attırmıştır. Allah'ın tevfik ve inayeti kendisine güvenen, dayanan, ayeti ı istifade eden, onu görüyor gibi ona kulluk yapanlarla beraberdir ki, bidayette okuduğum ayeti celile-i kerime, sizin buna dikkatinizi, sizin dikkatinizi bu hususa çekmiş oldu. Yine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hüneyin'de İslam saflarında bir kısım parçalanmalar olduğu zaman, Hazreti Abbas Abdul Abdülmuttalif ve Ebu Süfyan İbni Haris'in ifadesiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın yüzüne bir avuç çakıl sepiyordu. Ve ondan sonra herkes kaçmaya duruyordu. Haris İbni Bedil düşman saflarında bize diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bir de o gün karşısındaydık. Bizim yüzümüze taş çakıl saçtıktan sonra Sanki vadideki bütün ağaçlar, taşlar bizi takip ediyor gibi geldi. Hepimiz paniğe kapıldık ve kaçtık diyor. Allah dilediği, lütfettiği zaman, dilediği, lütfettiği zaman cemaat imdadınıza koşturur. Allah melaike ile imdadınıza yetişir. Allah ruhanilerle orada hazır ve nazır olur. Sonsuz kudret ve kuvvetini gösterir. Size muvaffakiyet ihsan eder. Hazreti Ömer devri hilafet benahisinde hutbe irade ediyordu. Minbere her cuma çıkıp halka hutbe irade ediyordu. Hutbenin arasında hutbenin umumu ahengini bozarak mevzu dışı bir kısım şeyleri söylediği hutbeleri vardır Hazreti Ömer'in. Bunlardan bir tanesi gururunun başını kırmak için kendinin mazisini anlatması olmuştur vadilerde dere kenarlarında şafi Cibal'de deve güttüğünü anlatmış halka. Ey Hattab oğlu Ömer, unutuyor musun? Baban Hattab seni döverdi, sen de deve güderdin diyor halkın içinde. Yadırgılanlara karşı nefsinde gurur hissettim de onun için söyledim diyor. Hutbenin umumu ahenk ve havasına zıt şeylerden bir tanesi de halka bütün coşkunluğuyla hutbe irad ettiği zaman bir aralık hiç de münasebet olmayan Ya Sari El Cebel Bey İbn-i Adî İbn-i İbn Sa'd tabakatından naklediyor. Ya Sari El Cebel diyor. Bir cuma günüydü. Cuma vaktiydi. Herkes bir şey dedi. Herkes halifenin haline taaccüp etti. Minberden indikten sonra hücresine çekildiği çok sadık dostu Abdurrahman bin Avf yanına sızdı. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Bu münasebetsiz sözü söylemenin manası nedir? Bu çıkışın manası nedir? Vallahi ya Abdurrahman! Ben o manzarayı görünce tahammül edemedim. Gördüm ki, Sariye'nin ordusuna sağdan soldan, alttan üstten düşman hücum ediyor. Hele cebel cephesinden tamamen habersiz idiler. O manzarayı görünce İslam ordusunun bir çember için alınışını görünce cemaat gözümün önünden silindi. Ben Sariye'ye seslendim. Ya Sariye el cebel el cebel. Bir ay sonra zafer haberini getiren elçi geldi. Ey Allah'ın peygamberin halifesi. Cuma günü sabahtan cephe çevre düşman tarafından sarılmaya başladık. Sarılıyordu tam cuma vakti iflahımız kesilecekti. Sağdan soldan alttan üstten bizi bitireceklerdi. Bir aralık bütün vadiyi illeten bir ses duyuldu. Ya Sariye El Cebel, El Cebel diye sırtımızı dağa verdik. Dağdan gelen tehlikeyi teminat altına aldık. Ve akşama kadar dişimizi sıktık. Allah'ın tevfikiyle adeta o ses düşmanı dağıtmıştı. Sesiniz aylar ötesi mesafelere götürür. Devrimizde ruhçuların tecrübeleriyle emsaline yakın şeyler yapılıyor. Siz şayet Allah'a kul olur iseniz, Allah'a dayanır ve güvenir iseniz, size tahmin ettiği vazifeleri yapar iseniz, Ayati ı tekviniyeden istifade eder iseniz, ihsan-ı sırrını elde eder iseniz, yani onu görüyor gibi ona kulluğunuzu ifade eder iseniz, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri inayet ve ihsanıyla yanınızda olacaktır. İnna اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْوَ muhsinun. Allah'ın maiyetine girmeyi düşünen müminler, maiyet-i ilahiyede imrarı hayat etmek isteyen müminler, Allah'a kul olma şerefiyle yaşamak isteyen müminler, maiyet-i ilahiyeye girin, Allah'ın emirlerine riayet edin, o sarayın adabına riayetten bir andur olmayın, Cenab-ı Hak maiyetindekilerini hacil etmeyecek, ruh etmeyecek, rüsvayı etmeyecektir inşallahu teala. Bunun en canlı emaresi, yarım asırlık kısa bir zamandan beri bu millet ve diyanetine yavaş yavaş dönmeye başlamıştır. Alemi İslam'da yarım asırdan beri din ve diyanete dönmeye doğru bir şey görülmektedir. Ve bunun... Allah tarafından bir mükafatı olarak Cenab-ı Hak... ...dönmeyecek, yılmayacak... ...gevşeklik göstermeyecek, yepyeni terü taze bir nesil ihsan etmiştir. Mektepler bu vatana uygun nesil yetiştirmeye başlamıştır. Ve yetiştirdikleri nesil... ...başlarına bomba gibi patlayanların akılları başlarına gelmeye başlamıştır. Kendilerin ektikleri tohuma... Yetiştirdikleri yeşilliğe, kemenzar olarak bekledikleri şeyi harizar gördükten, dikenlik gördükten sonra akılları başlarına gelmeye başlamıştır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Ümmeti Muhammed'in 20. asırda son kalesi, en son siperi, en son tahşidat hikâhı olan vatanımızı muhafaza buyursun kefere ve fecerenin şerrinden bizlere onlara karşı mukavemet ve güç ihsan eylesin imanla bizleri serfiraz kılsın işe yanlış müdahale eden aldanmışlara Allah akıl ve fikir versin elâ innah senel kelâmü ve eblâl nizam kelamullâhil melikil azîzil allâm kemâ kâle ve teâlâ fil kelam ve ezaa kıl al Qur'anu festemi ulah anstitulahla kum terhabun. Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. İsmi Allah R-Rahman R-Rahim. Ve kendi najahe du fi na lanehdiyin. Onu الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المتبر عظيما لنبيه وتكريما لفخامة مشان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخدر وآمره إن الله وملائكته يصلون على النبي ya eyyuheladzina amenu sallu alaPI ve sellemu teslimen abbeyil Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ahli seyyidina muhammedin wema salliite ala seyyidina İbrahim ve ala ahli ve barik ala seyyidina Muhammedin uala ahli seyyidina kema barbarike ala seyyidina Ibrahim ve ala ahli seyyidina Ibarrahi alimi Var da Allah'ın anısı Sadi, kaybettiği murfara ve Meral Osman Allahın kulları. İttakullah اللّٰهَ وَعَطِعُوهُ Allah'a karşı çok saygılı olun. Azameti kadar Allah'tan korkun. Küçüklüğünüz kadar Allah'a karşı edepli olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْرِ وَالْإِحْزَانِ وَاِيْتَىٓي بِالْقُرْبَةِ Muhakkak Allah, adaletle emrediyor. ...Kur'an'da hayat tarzı, hayat düsturu, hayat prensipleri olarak size tarif buyurduğu... ...sistemle, stille sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla... ...sizi yaratan, nefsinizi elinde tutan... ...Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle... ...yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Ve <gülüyor> Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakilerin asırların anlayışının değil, İslam'ın ve sahibi İslam'ın Kur'an'ın ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi ne ediyor. Böylece size vaaz nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre süreli bir yol içinde tek doğru yol olan İslam'ı bulasınız. Cennete dahil olasınız. Muhterem Müslümanlar bu cumadan sonra 3-4 hafta öbür camide vaat edeceğiz. Duyurayım. اَقِنِ <gülüyor> الصَّلَاةِ اِنَّ tenha تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.